إِلَّ عَبْدًا عَبْدًا ve men yudlil fe la hadiya lah Ve aşadu en la ilaha illallah Vahdahu la sharike lah Ve aşadu enne Muhammeden abduhu Ve Rasulü emma ba'd Esselamu hoş geldiniz Biz de hoş bulduk Şimdi genelde bizim yaşadığımız Müşrik toplumda şöyle bir zihniyet var Ne kadar şer'i delil varsa Hepsi tevil edilir Tamam yani tevil edilecek ne kadar yer varsa bizim yaşadığımız toplum ne yapıyor abi? Bunu bir şekilde tevil etmeye çalışıyor. Mesela Allah Azze ve Celle kendi kitabında enil hukmu illa lillah diyerek Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır dedikten sonra o kadar açık bir ayet ki bunu bile tevile giden bir toplum var. Ama aynı bu tevile giden toplumun bazı meseleleri de o kadar zahire gidiyorlar ki diyorsun ya bunlar İbn-i Hazm'dan bile daha zahiri. Onlardan bir tanesi de şu abi Men kâle la ilahe illallah dekhalel cennet Kim la ilahe illallah derse bu topluma göre cennete girecek Tamam hadis sahih Orasını konuşmaya gerek yok Ama kardeşim şirk koştuğunda da mı cennete girecek Ben orasını bilmem diyor Allah Resulü dedi ki kim la ilahe illallah derse cennete girecek Peki kardeşim bu hadis kafirleri de mi kapsıyor Orası beni ilgilendirmez Allah Resulü dedi ki kim la ilahe illallah derse cennete girecek Bütün konularda tevhile giden bu toplum, bu gibi şeylerde niye zahire gidiyor abi? Çünkü Allah tarafından istedikleri din, kolay bir din olmasını istiyorlar. Hiçbir şey yapmayalım, hiçbir imtihandan geçmeyelim, dinimiz için hiçbir bedel vermeyelim, ailelerimizle çekişmeyelim, babalarımızla kötü olmayalım, toplumumuzla kötü olmayalım, hiç kimse fitneye girmeyelim, hiç kimseyle çarpışmayalım, hiç kimseyle vuruşmayalım... Ama la ilahe illallah diyelim ve cennete girelim. Ve bu konuda kendi açılarından adamlar bir de samimi biliyor musunuz? Adamlara göre gerçekten şöyle. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Bunu mesela hayatımızda bakalım bunu görürsünüz. İlk biz namaza başladığımız zamanlara bir tefekkür edin. Toplum bize nasıl bakıyordu? Siz kesin cennetliksiniz. Yani topluma göre beş vakit namaz kılan kesin cennetlik. Cehenneme gitmesi mümkün bile değil. Niye? Şimdi adam bir kere La İlahe illallah dedi ya... ...cennete girdi ya... ...namaz kıldığında bir de haşa... ...Allah ona borçlu oluyor. Haşa ve kella. Peki abi hangi peygamberin kıssasında biz böyle bir din görüyoruz? Allah rızası için soruyorum. Yani sadece La İlahe illallah demekle... ...tarihte cennete kim gitti? Hangi peygamberin kıssasında Allah'ın kitabından böyle bir şey okudu? Hangi peygamberin daveti böyle abi? Mücadele olmadan... ...savaş olmadan vuruşma olmadan, velâ ve berâ olmadan, ailelerle ayrılmadan, çocuklarla ayrılmadan, kadınlarla ayrılmadan hangi peygamber bir davet anlattı? Vallahi öyle bir davet bizim dinimizde yoktur. Hristiyanlıkta var. İsteyen Hristiyan olabilir. Onların dediğine inanlıktan sonra yolu açıktır cennete kadar. Onlara göre ila cehenneme zumara hepsi cehennemliktir. Ahi vallahi bizim dinimizde öyle bir şey yoktur. Allah azze ve celle bize vermiş olduğu davet de şunu yaptı kardeşim kavimleri ayırdı. Bakın tevhid daveti kavimleri ayırır, birleştirmez. Birleştirmesi mümkün değildir. Nereden biliyoruz? Vallahi Salih Aleyhisselam örneğinden biliyoruz. Allah Azze ve Celle diyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ Şüphesiz ki and olsun ki biz Semuda kardeşleri Salih'i yolladık. Peki ne için geldi Salih Aleyhisselam? Tevhid için اَنِعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet etmek için. Peki ne oldu? Kavmi ondan sonra tabi oldu mu? Herkes Müslüman oldu mu? Herkes kabul etti mi? Fitne olmadı mı? Fe iza hum fariqan yahtasimun. O kavim hemen birbirine iki düşman grup haline geldi. Nerede abile la ilahe illallah diyen herkese cennete gidiyor? Nerede işte sadece yetimlerin başını okşayan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Nerede gül dağıtan, laleler dağıtan peygamber? Kardeşim bu din, tevhid dini kavimleri her zaman ayırmıştır. Her zaman bu tarihte böyle olmuştur ve bundan sonra da her zaman böyle olacaktır. Kolay bir davet söz konusu mu? Vallahi kolay bir davet söz konusu değil. Allah Azze ve Celle bize ne öğretiyor? فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِدْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ diyor sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bize sana tebliğ edileni ab açık bir şekilde söyle. İnsanlara ab açık bir şekilde söyle. Ondan sonra da müşriklerden yüz çevir diyor sallallahu aleyhi ve selleme. Peki ben size bir şey sorayım. Bizim dinimizde tekfir yoksa hangi müşriklerden yüz çevireceğiz? Bak Allah azze ve celle diyor ki yüz çevir. Yüz çevirmek ne demek? Abi ayrışma demek. Müşriklerden uzak durma demek. Hayatınla, konuşmanla, oturmanla, kalkmanla, şeklinle, şemalinle her şeyden onlarla ayrılmak demek. Hani nerede o birleştirici unsur tevhid? Tevhid hiçbir zaman insanları birleştirmedi kardeşim her zaman insanları ayırdı. Biz bu dinin tekfirini aldığımız zaman kardeşim bu tekfir sadece sözde kalmaz. İşte efendim onlar müşrik biz Müslümanız bitti mi? Hayır. Sen onlara müşrik dedikten sonra onlar gibi nasıl görüneceksin? Onlar gibi nasıl konuşacaksın? Onlar gibi nasıl elbise giyeceksin? Onlar gibi nasıl çalışacaksın? Onlar gibi nasıl bir ahlaka bürüneceksin? Müslüman için mümkün müdür? Vallahi mümkün değil. Bakın tevhidin kolay olmadığını bu ayetten nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Fesda kelimesinde, Sada'a kökünden geliyor. Sada'a kökü parçalamak manasında geliyor. Allah Azze ve Celle kendi daveti için, tevhidin dininin daveti için ahi, ayırmak kelimesini kullanıyor. Ve bu kelimeden Arapça bir kelime daha türüyor. Suda'un baş ağrısı anlamına geliyor. Niye baş ağrısı kardeşim? Tarihte hiçbir davetçi gelmedi ki ister peygamber olsun ister mümin olsun bu daveti yaptıktan sonra rahat bırakmadılar. Kardeşim seni rahat bırakmayacaklar sen bu dini sağlam bir şekilde anladıktan sonra. Hiç uğraşma baban seni kabul edecek, annen seni kabul edecek, toplum seni kabul edecek. Abi siz kaç senedir mi Müslümansınız? 20 seneden beni kabul ediyorlar mı? Ben sana daha kolayını söyleyeyim mi? Bundan sonra da kabul etmeyecekler. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Rabbimiz diyor ki ne Yahudiler ne Hristiyanlar sen onların milletine, dinine girmedikten önce senden razı olmayacaklar kardeşim. Aynı bu kim müşrikler gibi. Vallahi bizden razı olmayacaklar. Hiç kimse kendisini kasmasına gerek yok kardeşim. Bu kafirler bize ne diyecek diye sakallarımızı kısaltmanın da bir anlamı yok. Misal olarak söylüyorum. Şeklimizi değiştirmenin de bir anlamı yok. Bu kefereler bizden razı olmayacak. Ve ben şunu da söyleyeyim. Sahabe bu topraklara nasıl geldi? Davetle mi geldi ahi? Çukurova topraklarına Abdullah İbni Mübarek nasıl geldi? İbrahim İbni Ethem nasıl geldi? Ay kılıçla geldiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok özel bir şey gösteriyor. Diyor ki İstanbul ikinci kere fethedilecek. Ve diyor ki bu mücahitler dışarıdan gelecek. Buranın halkı değil. Tamam. Onun için kardeşim biz bu halktan ne kadar uzak durursak Allah'ın izniyle yarın öbür gün ayaklarımızın kaymaması o kadar sağlam olur. Biz bu halktan ne kadar ayrışırsak dinimize ne kadar ishal edersek dinimizi onlara karşı ne kadar muhalefet ettirirsek Allah'ın izniyle bizim için o kadar hayırlı olacak. Tamam? Yani ne demek ahi? Müşrikler çatlasın, müşrikler patlasın, kinlerinin içinde gebersinler. Biz bu dinden vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın izniyle Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Ahi bu imanı bir kere tadan adam zaten tevhidi bırakamaz. Bu mümkün değildir. Ama oluyor bazen kalplerimiz gaflete düşebiliyor. Müslümanların durumlarından, Müslümanların zafiyetinden, içinde bulunduğumuz ihtilaflardan ister istemez müminin kalbi ne olabiliyor? Gaflete düşebiliyor. Onun için Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize bu konuda da yolu gösterdi. Ya mukallibal kulub, sabbit qalbi ala dini. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Allahumma amin. Onun için kardeşim bakın biz ne yapmamız lazım biliyor musunuz? daha fazla değişik bir din üzere olduğumuzu hatırlamamız lazım. Bakın Müslümanlardan şöyle şeyler duyuyorum. Ya gidelim işte bir dilekçe verelim de bizi muhakemelerine çağırmasınlar. Kardeşim yok dilekçe dilekçe? biz bunlarla beraber yaşamayı kabul etmiyoruz ki. Biz bunlarla beraber bir yere varalım istemiyorum ki. Bizimle bunlar arasında anlaşacak hiçbir noktamız yok kardeşim. Eğer yarın öbür gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a bu topraklara yine sövüldüğünde şunu göreceksiniz. Hiç kimsenin kılı kıpırdamayacak. Öyle mi değil mi? Sen bugün anlaşma yapmak istediğin adam işte habire pas verdiğin şeffaf olalım İşte efendim bizim vakıflarımızı kapatmasınlar, bizim dergilerimizi mühürlemesinler, biz hiç bir örgüte işte mensup değiliz, birçok iyiyiz. İstediğin kadar söyle, aynı seninle anlaşma yapan adam yarın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama küfredenlerle aynı masada oturacak. Sen bu adamlarla mı işbirliği yapmak istiyorsun? Müslüman olarak. Mümkün müdür? Nauzu billah. Kardeşim yaptığın dinden dolayı sana sıkıntı gelecek. Bu dinin sünneti budur. Eğer yapmış olduğun davette başın ağrımıyorsa ailen tarafından, toplum tarafından senin yaptığın davet doğru bir davet değil. Nereden biliyoruz? Ahi Asr suresinden biliyoruz. Bak. İmam Şafii rahimahullah. Asr suresi hakkında ne diyor? Diyor ki Kur'an'dan başka hiçbir sure olmasaydı sadece Asr suresi olsaydı insanların hidayetini bulması için yeterliydi. Tamam. Diyor vel asr. Allah azze ve celle zamana yemin ediyor. İnnel insane lafi husr. Şopeski insanoğlu hüsrandadır. Peki kimler müstesna? İllellezîne âmenû. İman edenler müstesnâki tevhid ehli. Peki sadece tevhid ehli oldum Demek de bitti mi? Hayır ve amelus salihât. Onlar salih ameller işleyenler. Aha ondan sonra ne diyor Allah azze ve celle? Vetevasav bil hakki ve sabr. diyor. Ondan sonra birbirlerine hakkı tavsiye edenler Ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Şimdi ben şunu sorayım. Niye önce hakkı tavsiye edip de sonra sabrı tavsiye ediyorlar? İbn-i Kayyum diyor ki kim bu dini. Şimdi sıralama neydi? Önce iman. Sonra salih amel. Sonra hakkı tavsiye etmek. Hakkı tavsiye etmek Ondan sonra sabrı tavsiye etmek. Diyor ki kim bu dine gerçek bir şekilde iman ederse mümkün değil yerinde oturamaz salih amellere gidir. Diyor ki salih amellerle kalbini nurlandıran adam yine yerinde durmaz. Ne yapar? Bütün insanlara bunu çağırır. Onun için bak bugün Müslümanlar subhanallah. Akhi biz yerimizde duramayız. İstedikleri kadar hapishaneye atsınlar. istedikleri kadar operasyon yapsınlar. istedikleri kadar sabahları kapılarımızı kırsınlar. Akhi biz bu dini bırakmayacağız. Bak diyor Hakk'a birbirlerine tavsiye ederler. Tamam ondan sonra ne? Ve birbirlerine sabrı tavsiye edilir. Diyor ki tarihte hiçbir hak davetçisi gelmesin ki... Hakka davet edittikten sonra bütün dünya ona düşman oldu. Bundan dolayı diyor ki birbirlerine sabrı tavsiye edilir. Allahuekber. Ahi, hakka davet edittikten sonra bütün dünya senin düşmanın kesilecek. Tamam? Bunlarla bir işbirliği falan söz konusu değildir asla. Musa Aleyhisselam Firavun'la işbirliği mi yaptı? Anlaşma yapalım mı dedi. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'ta anlaşma mı yaptı? Anlaşmaya mı gitmeye çalıştı? Ahi bütün peygamberlerin daveti aynıdır. Onların sistemlerini onların başının üzerine yıkmak için. Peygamberler bunun için gelmişler. Yani buradan şunu anlayacaksın. Kardeşim bu din kolay değil. Eğer bu dine girdiysen birçok şeyden feragat edeceksin. Fedakarlık yapacaksın. Sadece efendim evde oturuyorum, tevhid ehli oluyorum diye öyle bir din yok. Peki... Ben bir şey sorayım Allah rızası için. Bu müşrikleri, bu kafirleri tekfir ettiğimiz kadar başka hiçbir mesele onlara ağır geliyor mu? Vallahi gelmiyor. Diyorlar çok iyi insanlarsınız, güzel insanlarsınız da bir de insanlara kafir demeseydiniz çok iyi olurdu. Diyorlar. Ahi Allah Azze ve Celle bundan ne diyor? Kebura alel muşrikin me ted'uhum ileyh. Diyor ki müşrikleri kendilerine çağırdığı şey onlara ağır gelir. Tevhid kolay mı zannediyorsunuz? Tevhid kolay mı zannediyoruz? Vallahi bu din kolay değil. Vallahi cennete gitmek kolay değil. Akhi bir tasavvur edin İbrahim Aleyhisselam. Halilullah değil mi? Allah Azze ve Celle'nin en seçkin kullarından değil mi? Potkıran İbrahim değil mi? Aleyhisselam. Akhi düşün İsmail gibi bir çocuğu kurban etmek üzere Allah Azze ve onu imtihan ediyor. Peki Müslüman seni beni imtihan etmeden biz nereye gideceğiz? Düşünsene ya. Allah Azze bak burada bir sürü yavru var hangimiz yavrumuzu bırakıp da ben teslimiyet gösteriyorum boğazını kesebilirim diyecek imana sahibiz ben o imanı kendimde görmüyorum Allah sığınırım böyle bir şey iddia etmekte kardeşim kolay değil vallahi kolay değil tamam peygamberlerin daveti peki ahi niye hiçbir zaman kolay olmamıştır kardeşim hep iki noktadan dolayı bakın daha yeni baş ağrısı dedik peygamberler yapmış oldukları davetle beraber kendi rahatlarını bozdular Ve yapmış oldukları davetle beraber her zaman toplumun rahatını bozdular. Hiçbir zaman uzlaşmaya gitmediler. Hiçbir zaman dinden taviz vermediler. Vallahi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Miraç gecesinden haber veriyor. Diyor ki ufukta peygamberler gördüm. Ondan sonra hangi peygamberin ne kadar ümmetiyle geldiğini anlattığı bir hadiste. Diyor ki bazı peygamberler geldi 3-4 kişi iman etmiş. Diyor bazı peygamberler geldi 2-3 kişi iman etmiş. Diyor vallahi bazı peygamberler geldi bir kişi bile iman etmemiş. Bir kişi bile Allah'ın peygamberine iman etmemiş. Ne arkadaşı ne halaoğlu ne amcaoğlu ne ana ne baba ne kardeş ne oğul kardeşin bir kişi bile iman etmemiş. Peki onlar Allah'ın Hz.lerinin dininden taviz verdiler mi? Hiçbir zaman. Ahi biz bu dinde taviz veremeyiz. Bu bizim için söz konusu değil. Ama şunu kabul edeceğiz. Taviz vermiyorsak, Allah'ın dininde sağlam kalıyorsak sadece bu kefereler değil, kendisine tevhide nispet eden münafık kefereler de bize düşman olacak. Bunu da bilmemiz lazım. Bunların zaten hükmü belli. Ama peki münafıklar? Abi, bakın münafıkların fitnesi vallahi çok tehlikedir. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza biliyoruz. Bakın Allah Azze ve Celle Bakara suresine başlıyor. Beş ayet müminler hakkında. İki ayet açık kâfirler hakkında, ondan sonra 13 ayet münafıklar hakkında. Niye? Onların tehlikesi daha kötü Allah Azze ve Celle bizi muhafaza buyuruz. Tamam. Ahi nasıl bir davetçi olacağız? Daveti bırakacak mıyız? Asla. Daveti anlatacağız. Nasıl ahi? Onları rahatsız edene kadar. Peki bu konuda bizim en büyük önderimiz, davet noktasında en büyük önderlerimizden biri kim? Nuh Aleyhisselam. O da doğru. Ahmet ismi Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyorum canım benim. Tamam? Diyor ki: "Kâl rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Nuh dedikî ey Rabbim ben kavmimle gece ve gündüz çağırdım. Gece ve gündüz kavmime davet ettim. Tamam? Felem yazidhum du'âi illâ firâra. Diyor ki benim davetim yalnızca onların kaçmalarını çoğalttı. Yani ben ne kadar davet ettiysem onlar o kadar kaçtı. Gelmediler aleyh. Gelmediler. Onun için adam toplamanın bir manası yok. İşte efendim, biz şu kadar güçlüyüz. İşte efendim, bizim şu kadar şubelerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Değil aleyh. Bu iş sayıya bakmaz. Tamam? Bakın. Ondan sonra ne diyor? subhanallah Vallahi var ya davet noktasında şu ayet kadar beni neredeyse etkileyen bir ayet yok. Diyor ki: "Ve inni kullama da'utuhum li taghfira lahum ce'alû asabî'ahum fi izânihim." vastar şûthiyabhum ve ısr ve istekberu istikbarallahü ekber Turki ya Rabbi ben her seferinde sana dua ettiğimde onları bağışlarsın diye her kendilerine davet ettiğimde arkalarından gittiklerimde parmaklarını kulaklarına tıkladılar elbiselerini üzerine çektiler ısrar ettiler ve istikbar yaptıklarak kibir yaptılar geldiler mi gelmediler bugün geliyorlar mı gelmiyorlar aklı gelmemeleri en normal şey Bakın, Mısır'da bir cemaat vardı. Tamam. Şimdi bazıları halen onların Müslüman olup olmadığını tartışıyor da ben oraya girmeyeceğim. İhvanul muslimin. Şimdi bir de bak şöyle bir ayet var. İnnamel mu'minuna ihva. Tamam. Burada ihva şeklinde geliyor. O cemaat da ihvanul muslimin şeklinde geliyor. Niye? Ahi sen Arapça okudun. Sen bunu bilmen lazım. <gülüyor> Ahi bakın. Şimdi cem sigası yani çoğu sigası Arapça'da iki türlü var. Cem u kılla var. Cem u var. İkhwa şeklinde geldiceğim. Cemiq qel azlık bildiren çoğluk. Yani gerçek müminlerin sayısı her zaman azdır kardeşim. İkhwanda niye çok çok çok geliyor? Güya çok fazla Müslüman vardı ya. Onun için. Evet kardeşim, bütün bu zorluklara rağmen Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yaptığı gibi bizi dinlemeseler bile, bize karşı düşman olsalar bile biz yine diyeceğiz kardeşim, hayır biz tevhidten vazgeçmiyoruz. Niye? ahi vallahi daha yeni söylediğim gibi tevhidin tadını bir kere alan Müslüman bir daha yerinde duramaz. Mümkün değildir. Ha Günah işler. Günah işler mi? Günah işler. Gaflete düşer mi? Gaflete de düşer. Ama ahi bir şekilde Rabbine geri gelir. Tamam. Ve ne yapar? Kardeşleriyle olan bağını akide üzere kurar. Cemaat üzere değil. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu Müslümanlar için çok önemli. Allahu Ekber. Ben size şöyle bir soru sorayım. Tarihte hangi peygambere direkt tabi bulundu? Yunus. Yunus aleyhisselam direkt tabi oldular mı? Yok. Azabı görene kadar iş yapmadılar? Adam aleyhisselam. Kim? Adam aleyhisselam. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlu oğlunu öldürdü. Ahi yok. Yok, yok. yok abi yok. Falan. Ya o sünbaha Allah bakın. İsnadında sıkıntı olan bir hadiste Aleyhissalatu Vesselam diyor ki 124 bin tane peygamber geldi geçti. Allahu ve alem sayılarını Allah bilir ama sayısı çok. Abi birinde bile direkt tabi olmak yok. Şimdi buradan Müslümanlar dert çıkarması lazım. Akıbak bak 124 bin tane peygamberden direkt tabi olanın bir tane yoksa biz bugün Müslümanlar olarak iki dakika anlattıktan sonra adamın Müslüman olduğunu bekliyoruz. Bu çok büyük bir hata. Yani düşünsenize bakın da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam üzerinden örnek vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Kayyetsiz şartsız Pazarlıksız Diyor ki Bana bir kişi iman etti Ebu Bekir Es-Siddiq Radiyallahu anhu Peygamberlerden sonra Bu dünyada gezmiş En hayırlı insan Ondan hariç En az bir gün Düşündüler Ali Radiyallahu anhu gibi Akib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ashabı bile Birazcık zamana ihtiyacı varsa Biz Müslümanlar Şöyle istiyoruz Bak Bak Şu kafir, şu kafir ona kafir demeyin de kafir. Hadi söyle bakalım Müslüman ol. Kardeşim olmuyor o kadar çabuk olmuyor. Adam putlarını yıkması birazcık sürüyor. Bu konuda Müslümanlar aceleci olmaması lazım. Zaten ben şunu da sorayım. Akhi biz kendi putlarımızı bugün de kırabildik mi? Yok. Çoğumuzun uzun bir yolu var yani buraya gelmeden önce. Öyle değil mi ahi? Öyle yani Allah Azze ve Celle hidayet üzere canımızı alsın. Kardeşim bu peygamberlere direkt tabi olunmadıysa Biz ailelerimizden, arkadaşlarımızdan, etrafımızdan bir seferde tabi olmasını bekleyemeyiz. Ve bakın gerçekten şuna iman etmemiz lazım. Vallahu yehti men yasha ila siratistikim. Allah istedikleri yani istediği kulları dost doğru yol üzere hidayet eder. Senin benim elimde bir şey yok kardeş. Sizin ve bizim elimizde hiçbir şey yok. Biz kimseyi kendi elimizle iman ettiremeyiz. İşte bu konuda şeytan bizim ayaklarımızı kaydırıyor. Tamam. Mesela genelde Allah Azze ve Celle bize izzetli günleri tattırsın. Cihada gitmekte Müslümanları ne alıkoydu? Ya aki ben gidersem hanımım mürtet olabilir gibi fitneler. Zaten senin durmana bakıyorsa onun imanı Allah katında makbul değil ki. Genelde neye bakıldı aki çocuklarım işte çocuklarım böyle o çok. Daha yeni Nuh Aleyhisselam'dan okuduk değil mi? Nuh Aleyhisselam kendi oğlunu hidayet edebildi mi? Biz kimiz aki? Kardeşim bak cihat burada sadece bir örnektir Allah'ın dininden. Hangi mesele Allah'ın dininden olursa olsun bizim çocuklarımız, eşlerimiz, işlerimiz, ticaretlerimiz bizi bundan alıkoymaması lazım. Bak abi ayetlere bak genelde şunu görürsün diyor. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşınlar. Tamam, niye önce mallar geliyor? Unema ekseriyet şöyle diyor ki. Şimdi mallarını vermeyenler yarın öbür gün canlarını veremeyecekler. Eğer bugün ahi 500 lira 1 lira infak etmek bize zor geliyorsa yarın öbür gün yine oturanlardan olacağız. Bu kadar basit. Müslüman hazır olacak kardeşim. Dünyadaki bağlarımız bize dünyaya bağın bağlarımız ne kadar zayıf olursa bizim için o kadar hayırlı olur. Her Müslüman burada kendi zayıf, zafiyetini biliyor. Onun üzerine ne yapması lazım? Çalışması lazım. Ve bu konuda kadınlara da çok büyük görev düşüyor mu? Vallahi düşüyor. Bakın Kur'an'dan bu konuyla alakalı çok enteresan bir ayet okuyayım inşallah. Musa Aleyhisselam'ın annesiyle alakalı hani Allah Azze ve Celle ona ilham ediyor ya Musa'yı suyun üzerine bırak ondan sonra Firavun'un sarayına gidiyor. Bakın orada çok ince bir ayet var. Diyor ki ummi Musa farigan Allah'u Ekber bu ifade çok acayip. Diyor ki Musa'nın annesinin yüreği bomboş bir şekilde bitmiş bir şekilde sabahladı onu yani bıraktı ya Musa aleyhisselam. Tamam? İnkadet li tubdi bihi loola en rabatna ala qulubha li takun min al mu'minin. Onun dur ki şayet müminlerden müminelerden olması için kalbini sağlamlaştırmasaydık. Yani Allahu Teala aleyhisselam, Musa aleyhisselam'ın annesinin kalbini sağlamlaştırmasaydı neredeyse Musa'yı açığa çıkaracaktı. Onun Musa olduğunu söyleyecekti. Tamam? Kardeşim buradan şunu anlıyoruz. Bu davet sadece erkeklere gelmedi. Zaten bizim sıkıntılarımızdan bir tanedir bu. Biz evlerimizi sağlamlaştırmadığımız için biz bu dini bu devlette kaim kılamıyoruz kardeşim. Allah Azze ve Celle'nin dininin bayrağını biz bu ülkede niye şey yapamıyoruz? Sağlamlaştıramıyoruz, yerine katamıyoruz. Çünkü biz evlerimize daha doğrusu doğrultu şeriat yaşamıyoruz ki. Biz hep şunu zannediyoruz. Bütün yük erkeklerde değil kardeşim değil. Musa'nın annesinin imtihan olduğu gibi bizim karılarımız da imtihan oluyor. Onlar da bu dinde sağlam olması lazım. Bu din sadece erkeklere mi indi? Değil. Kadınlar da aynı şekilde sorumlu. Vallahi onlar Allah'tan korksunlar. Allah Azze ve Celle'den korksunlar. Aynı şekilde erkekler için de geçerli. Tamam? Yüreğin sızlayacak kardeşim bu davet için. Tamam? Aynı Musa Aleyhisselam'ın annesinin kalbi nasıl boş bomboş olduysa oğlundan dolayı Bugün Müslümanların ümmetinin bu halde olması senin kalbini bomboş bir şekilde seni sabahlattırması lazım. Yüreğini parçalaması lazım. Bu konuyla alakalı yani bana sorsanız ahi, bir Müslümanların durumu şu an nasıl? Yani belki e, teşbihte hata olmaz diyerek bir ayet size okuyayım. Yani bana ümmete sorsanız Musa Aleyhisselam'ın şu ah hali benim aklıma geliyor. Oradan korkarak çıktı. Şimdi bu adamı öldürme meselesi var ya Mısır'dan çıkıyor ondan sonra diğer halkın yanına geliyor. Şuayb Aleyhisselam diyorlar da muhakkik alimler diyor ki Şuayb Aleyhisselam değil oradaki geçen adam. Allahu alem Musa İsa'nın için diyor. Diyor ki oradan korkarak ve şöyle etrafı gözetleyerek çıktı. Ondan sonra dedi ki Ahi Allahüzele Celle şu ifadeye bakın قال رَبِّي نَجِّن۪ي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Rabbim beni bu zalimler topluluğundan kurtar. Akın bak korkmuş, etrafa bakıyor. Kendi hiçbir gücü yok. Ve ne diyor? Ya Rabbi bizi bu zalimlerden kurtar. Akın aynı şimdiki ümmetin hali. Subhanallah. Korkmuş, ortada kalmış, hiçbir ağırlığı kalmamış. Tamam? Bizi bunlardan kurtar. Ama davetten vazgeçti Musa Aleyhisselam. O haldeyken bile değil. Bakın nasıl bir hale geldi ondan sonra. Subhanallah. Faseqalehu ma'hum metaul ila zil. Dia berkata, "Orang-orang itu di atasnya, mereka mengelilingi mereka. Orang-orang itu di atasnya, mereka mengelilingi mereka. Orang-orang itu Gölgeye atasnya, gölgeye mereka mengelilingi mereka. Orang-orang itu di atasnya, mereka mengelilingi mereka." Orang-orang itu di atasnya, mereka mengelilingi mereka. Orang-orang itu di atasnya, mereka mengelilingi mereka. Orang-orang itu Ama ahi, o halde bile Allah'ın dininden taviz verdi mi vermedi mi? Vermedi. Nereden biliyoruz? Akhi tefsirleri açın. O iki tane bacı Musa aleyhisselamı babalarının yanına götürdüğünde bak o kadar bitmiş o kadar tükenmiş Musa aleyhisselam nasıl yürüdü biliyor musun? Onları arkalarına aldı kendisi önden yürüdü. Niye? Sen hangi sıkıntılı konuda olursan oltu kardeşim Allah'ın dininden taviz veremezsin. Bak akhi Bitmiş diyor ki ya Rabbi senden gelen her kayra muhtacım. Bittim yani kendisinin bittiğinin ifadesidir bu. Ama o anda bile Allah'ım dininden tabiz vermiyor. İffetini, hayasını, namusunu koruyor ve önden yürüyor. Kadınları önüne almıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İşte onun için diyorum ümmetin durumu aynı böyle. Biz de tamam biz de şu an Allah Azza Ve Celle tarafından gelecek her hayra muhtaçız. Vallahi bu böyle. Herkes de bunu biliyor. Ama akhi bu kadar zor bir durumda olsa bile biz Müslüman olarak hayatımızı, namusumuzu, dinimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu durumda olduğumuz bizi tağutlaştırmasın, nauz ve bizi duygusallığa da götürmesin. Çünkü akhi bu kadar muhtaç durumda olan bir adam duygusal davranıp Allah muhafaza, Allah'ın şeriatından ödünç verebilir. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Tamam. Yani kısacası ne anlıyor abi? Kardeşim bu davet kolay değil. Bu davet senin de başını ağrıtacak, benim de başımı ağrıtacak. Sana da operasyon getirecek, bana da operasyon getirecek. Amma ve lakin Müslüman, hakiki Müslüman için bu davetin taviz vermek asla düşünülemek. Tamam. Bizim dünya ile bağlarımız niye bu kadar sağlam sağlamak? Normalde Müslümanın kimle bağ sağlam olması lazım? Rabbi ile bağ sağlam olması lazım. Öyle değil mi? Bizim dünya ile bağımız niye bu kadar sağlam ahi? Akı, çünkü nefsimize göre yaşıyoruz. Şeriyete göre yaşamıyoruz. Bu konuda kimse kendisini kandırmasına gerek yok. Bakın bir gün Ömer radıyallahu anhu bir sahabeyi görüyor. Sahabe eline et almış gidiyor. Ömer radıyallahu anhu diyor ki halife emirul mu'minin ne aldın? Diyor ki ben et aldım. Diyor niye? Diyor ki çocuklarım da benim canımı çekti. Ömer radıyallahu anhu orada ne diyor? Diyor kişinin her canını çektiği alması ona israf olarak yeter. Aha Allah rızası için soruyorum. Ömer radıyallahu anhu bugün bizi görse, dolaplarımızda olanı görse bize ne derdi? Abi bak zaten biz dünyaya bu kadar düşkün olduğumuzdan dolayı, bak ben sadece yemek içmek meselesini kastetmiyorum. Ticaret de bunun içinde, çocuklarımız da bunun içinde, hanımlarımız da bunun içinde. Zaten ondan dolayı Allah'ın diniyle bizim maslahatımız bir yerde çakıştığında biz hemen kendi maslahatımızı tercih ediyoruz. Hiç Allah'ın dinini ön planda tutmuyoruz. Ben size şunu da sorayım Allah rızası için. Bu toprakları cihat gördü. Bundan birkaç sene önce öyle değil. Aşağı dünya kadar insan gitti. Kaç tane ilim talebesi gitti? Kaç tane gitti? Çoğu halen çoğu burada değil mi? Niye? Dünya ile bağları sağlamdı. Allah azze ve celle ile bağları sağlam değildir akı. Ben de diyorum kardeşim Allah azze ve celle yarın öbür gün söylediğimiz şeylerle bizi illa imtihan edecek. Ve o gün gelmeden önce Müslümanlar olarak biz kendimizi sağlamlaştırmamız lazım. Tamam. Ve bak bu sadece şu yoldan geçecek. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُوا الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden önce siz cennete gireceğinizi zannettiniz. Diyor Allah Azze ve Celle. Bakın bizden önce khabbaplar geçti. Bakın bir gün Ömer radıyallahu anhu Bir şöyle koltuk boşaltmış ve sahabeden o koltukta oturacak. Yani en çok çile çekmiş sahabe olarak diyor ki ben bu koltuğa Bilal'den daha laik bir Müslüman tanımıyorum. Habbab radıyallahu anhu karde diyor ki vallahi ben daha layığım. Diyor ispat et. Habbab radıyallahu anhu belini açıyor. Ona önceden yapmış olduğu işkencelerden dolayı Bazı rivayetlere diyor ki Ömer radıyallahu anhu'nun yumruğu kadar diyor belinde delikleri vardı. Niye? Biz biliyoruz ahi ateşin üzerine yaktılar. Belinden yağlar kanlar akana kadar. Diyor ki o kadar yaktılar ki belimden akan yağlardan kanlardan o ateş söndü. Bakın Habbab'ı düşünün. tamam? Aynı Habbab Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına gidiyor. Ya Resulallah bizim için dua etmez misin şu halden kurtulalım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Diyor vallahi Kabbab sizden önce öyle insanlar geldi ki diyor la ilahe illallah için diyor elleri ayakları çapraz kesildi. Diyor kafaları koparlardı. Ondan sonra diyor ki etleri demir böyle şeylerle vücutlarından çıkarıldı parçalandı yani kemiklerinden koparıldı. Ama diyor ki vallahi onlar la ilahe illallah'tan vazgeçmedi siz acele ediyorsunuz. Bunu kime söylüyor? Khabbab ibn Arta e söylüyor ahy. Aynı Khabbab bir gün ahy kendi evindeyken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam vefat ettikten sonra sahabeler birazcık şöyle rahatı gördükten sonra tabiri caizse evinde şöyle bir köşeye bakıyor ağlamaya başlıyor. Çok çok yani şiddetli bir şekilde ağlıyor. Hanımı soruyor sen niye böyle yapıyorsun? Diyor ki vallahi ben Musab'ı gördüm Musab ibn Umeyr Radiyallahu anhu. Diyor ki o Uhud'da Musab şehit düştü. Onun üstündeki elbise o kadar kısaydı ki biz onun üst tarafını örtüyorduk. Alt tarafı çıplak kalıyordu. Onun alt tarafını örtüyorduk. Üst tarafı çıplak kalıyordu. Diyor ki ben korkuyorum ki Allah Azze ve Celle Musab'a ahiretin bütün hayırlarını verecek. Diyor ki biz ahirette elimiz boş kalacağız. Ve Kabbab İbni Erad kardeşlerim sahabenin en fakirlerinden bir tanesi. Allah rızası için ben soruyorum bu kadar nimetin içinde boğuluyoruz Allah Azze ve Celle bize bu kadar nimet veriyorken biz Allah'ın dini için ne yapıyoruz hep başka Müslümanlardan mı bekliyoruz hep başka Müslüman yapsın hep falan ilim talebesi yapsın hep şu yapsın bu yapsın kardeşim biz ne zaman yapacağız ve bakın ben hikaye anlatmıyorum ben sabahtan ben şunu söylüyorum samimi bir şekilde bu yola girdikten sonra kolay bir yol yok kardeşim Allah Azze ve Celle ağır bir şekilde imtihan edecek Tamam Ama bu yolda Tek bir tane çözüm var O da ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Uymak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu dini nasıl Hakim kıldıysa Bizim için Aynısı söz konusu Bunun ötesi yok Ben sorsam En çok Neyi seviyoruz Ben iman ediyorum ki Hepimiz diyeceğiz ki Biz Allah'ı her şeyden Daha çok seviyoruz Doğru mu Müslümanlar Allah Azze ve Celle Buna ölçü getirmiş Onunla bitirmek istiyorum İnşallah Ve bu Ölçü üzerinden Biz kendimizi ölçelim Allah'ı ne kadar seviyoruz قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin, Resul'e, Peygamber'e ittiba edin. Allah da sizi sevecek ve sizin günahlarınızı bağışlayacak. Akhir bu ayetten ne öğreniyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar ittiba ediyorsak Allah'ı sevdiğimiz iddiasında o kadar samimiiz demek. Ama hani oturuşumuz, kalkışımız, yaşayışımız, okuyuşumuz, gezmemiz, tozmamız, ailemiz, evimiz, işimiz Allah Resulüne benzemiyorsa Allah'ı çokça sevdiğimizin iddia etmesi de bir anlamı yok. Bakın ondan sonra ayetin sonu vallahu gafurur rahim. Tamam? Bir de bakın bu ayetten sonra çok tehditli bir ayet geliyor. Kul ati'u Allah ve'r-Rasul. De ki Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Fe in tewellew. Eyr yüz çevirirlerse fe innal laha la yuhibbul kafirin. O zaman Allah kafirleri sevmez. Akhir Resulullah Aleyhissatu vesselam'ın getirdiği yoldan herhangi bir şekilde yüz çeviren, bu yolu beğenmeyen, kendi yolunu daha üstün gören, Allah Resulünün söylemediği şeyleri bugün bize söylemeye çalışan insanlar Allah muhafaza küfrün eşiğindeler. Allah azze ve celle ayaklarımızı sabit kılsın. Allah azze ve celle bize razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizim dünya ile bağlarımızı zayıflatıp kendisiyle olan bağlarımızı güçlendirsin. Allahum amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.